Sesli Mesaj Özel Bölüm Birgin Anıları Evet der yine yeni bir özel mesajdan daha sevgiler saygılar yine huzurlarınızdayız. Nedir? Bu bölümde BNM tarafından gönderilmiş olan Birgin Anıları başlığıyla verilen Mesajı değerlendirmeye çalışacağım. Yani aradan epey bir zaman geçti. Bakıyorum 30 Ocak'ta gönderilmiş bir mesaj. Yani 3 hafta falan geçmiş aradan daha fazla hatta. Ben daha sonra hiç okumadım mesajı. Bugün kayıt öncesi okusam mı dedim. Yok yok dedim okumayacağım. Neden? Ee, doğaçlama olsun dedim. Mesajı okumadan değerlendireceğim. Ama öncesinde nedir? Ee, bu konuyu aslında bir değerlendirmek lazım da yani upuzun maşallah üyelerimiz coşmuştu burada. <gülüyor> ya aslında bütün suç şeydeydi. Kim <gülüyor> evet bütün suç e, haberi değildi. Onun sayesinde önce Citizen aramızda ufak bir böyle anlaşmazlık mı denir böyle hani ben bir şeyden habersizmişim işte bir e, dünyanın en e, popüler suyundan habersizmişim de e, ondan biraz böyle aramızda bir nedir muhabbet geçmişti ondan sonra kamber damladı araya <gülüyor> o tabi olay çok çok daha başka bir boyut bir hal almıştı hal böyle olunca muhabbet uzadıkça uzamıştı ve epey bir böyle şamata e, olmuştu, oluşmuştu. Yani epey de bir keyifli bir muhabbet oluşmuştu diye düşünüyorum. Hadi bundan da bahsedeyim. Şu günlerde yine BNM tarafından gönderilen bir yazı var. Şimdiden işte Ahmet Altan'ın bir yazısı... ...onu değerlendirmiştik... ...önce kim... Cengaver bir şeyler yazmış... ...ardından ben bir şeyler yazdım... ...ama anı, anımızı yazdık... ...o anısını yazmıştı camide... <gülüyor> ...Kuran kursundayken... ...hocalarını ee, epey bir kızdıran bir... ...yaramaz bir kişiymiş... Cengaver. ...böyle olunca hocalar da onun peşinden koşturuyorlarmış... ...hatta buldukları şeyi aranından fırlatıyorlarmış... <gülüyor> daha sonra ben de bir anımı yazdım. Ee, yine beni böyle e, bir, bir, bir, bir sopalı bir anı <gülüyor> Ardından veri ardından damlamış ve yine e, hani e, dayanamadım bir şeyler söylemek istedim demiş. Her ne kadar e, işte daya karşı olsam da demiş siz Anılarınızı anlatmaktan geri durmayın demiş. <gülüyor> Hadi müzik çık. Müzik bitti. Ben benim için Şimdi a Evet. Mehterle devam ediyoruz. Yok, devam etmeyelim, değiştirelim. Ondan sonra ne yapmış? O konuya zehirli bir şeyler yazmıştı. Upuzun bir... Kendisi yazmamış. Daha doğrusu alıntı yapmış. Upuzun bir yazı. Yani baktım bu konu şeye gebe. Yani fırtınaya gebe. <gülüyor> <gülüyor> yani aa Nedir? Asmer'i bekliyoruz. O bir seslendirme yapacak, o ekleyecek de ondan sonra fırtına kopacak. Fırtına öncesi sessizliği yaşıyor diye düşünüyorum ben e, o konu için. Şimdi e, yani çok da alakalı olmayan ya da akışı halel getirecek bir yazıyı eklemişiz sarı E bırakır mıyım? Bırakmam tabii. Tuttum onu. Kendi konusuna, gençlik istasyonu konusuna taşıdım. <gülüyor> Evet ve geliyoruz asıl bu özel mesajımızın e, sebebi olan mesajıya. BNM'nin Mevirgin anıları başlığıyla göndermiş olduğu mesaja. Diyor ki ey Mevirgin önceki mesajımda zaman uygun olmadığından değerlendirememiştim ilginç anınızı. Hmm, evet a, şu kombi yakma olayıydı evet yakmama olayıydı işte. E, gaz, gaz sayacı kontrolüne gelmişlerdi de e, ocağa yakar mısınız demişlerdi. Ben de ocak yok, e, kombi yaksam olur mu demiştim. Dışarıda kar iki karış. <gülüyor> Nedir efendim? Vakit varken şimdi bir şeyler yazabilirim. Yoksa içimde kalacak demiş. Ondan önce daha önceki konularla ilgili konuşasım var. Maşallah. Birincisi, Ey ile ilgili. Zaman zaman bu hitap şekliyle ilgili düşünmüşümdür. Her zaman kullanabilsek. Konuşma dilinde yani. Bazen komiklik olsun diye kullanıyorum ama e, aslında neden her zaman kullanılmasındı ki? Üstelik Kur'an'ın, Kur'an dilinin hitap şekli böyle değil mi? Birkaç hafta önce E ile başlayan bazı ayetlere baktım, daha bir hoşuma gitti. İkinci olarak çiğ köfte ve <gülüyor> beyaz dağın meselesi. <gülüyor> Evet yani... Güzeldi yani ben... Hoşuma da gitti. Ee, ben bir yerlerden görmemiştim ama... Sağolsun beğenimi... Kendimi çok böyle... Şey... Garip hissetmemem için elinden geleni yapmış. Çok teşekkür ediyorum sağolsun. <gülüyor> Diyor ki... Dün akşam eve gelirken... Dışarıda birkaç işim vardı... Ve farklı sokaklardan geçtim. Hmm, yani... Doğrusu güzel. Yani farklı farklı yerlerden e, gitmek insanı bazen e, ne yapıyor? Dinlendirebiliyor. Her zaman aynı yerlerden gelip gitmek sıkıcı, çekilmez olabiliyor. Gerçi ben evden pek çıkmayan birisi olarak hatta haftada bir iki ancak çıkan birisi olarak bunları söyleme hakkım var mı yok mu bilmiyorum <gülüyor> ama söylemiş oldum işte. <gülüyor> Gözüm bir çiğ köfte işte Hmm. E doğal olarak canım çekti. istedi demiş. Aa, alsam mı acaba diye düşündüm. Sonra ileride bir yerden almaya karar verdim. Bir yandan da lahanayla yenir mi hakikaten diye içimden geçirdim. <gülüyor> Yazdıklarınız aklıma gelmişti. Hmm. Sonra aldığım yerdeki adama sorarım diye düşündüm. Neyse adam paket yaptı. Aldım çıkacaktım ki sordum. Bir şey sormak istiyorum. Eki köfte beyaz ile yenir mi? Yani bu bir kültür müdür? Öyle yiyenler de var mı? Biliyor musunuz? Adam doymadığını ama yenilebileceğini söyledi. Hmm. <gülüyor> Güzel. Yani en azından e, ben çok abes bir şey yapmamışım. Asner'in şaşırdığı kadar yokmuşum yani. <gülüyor> Aklımdan şunu geçirdim. Daha önceki konuşmalarımızda adamın köfteyi kendisinin yapmadığını, bay olduğunu öğrenmiştim. Tabi dedim çi köfte diyarından gelmiyor. Nereden bilecek? <gülüyor> Sonra şunlar geçti aklımdan. Lahananın o yumuşak yeşil yaprakları değil de daha alttaki kıtır kıtır beyaz yerlerini yemeyi çok severim. Ha aslında neden olmasın ki o kısımlar boş yeniyor da çiğ köfteyle neden yemesin diye. <gülüyor> yani doğrusu o kısımları, o kıtır kıtır kısımları yemek güzel, lezzetli. bu yani böyle sade yemek güzel. Ama çiğ köfteyle pek gitmiyor ya. Yani yumuşak kısımları çiğ köfteyle daha bir gidiyor. Öyle saracaksınız. Ondan sonra. <gülüyor> evet. Tamam dedim bir de arkadaş arkadaşlara sorayım farklı bölgelerden olunca farklı yemek kültürleri de, kültürleri de oluyor tabii ki onlardan biri cevap verebilirdi soruma. Hanslı çi köfte kültürü gelişmiş bir arkadaş cevapladı. Evet ben severim öyle yerim bazen. Ah da aydınlığa kavuştu mesele. Dediğine göre yaygın bir yeme şekli değilmiş. Ailece öyle yemezlermiş ama yenile de biliyormuş demek ki. <gülüyor> Üçüncüsü de tam bu aylarda denenebilecek ısısızlık uygulamanız hakkındaki anınızla ilgili. Sizi gördüklerinde adamların yüz ifadelerinin nasıl olduğunu tahmin edebiliyorum. Yahu me birgin başkaları için garip olan bu tarz şeyler sizin için nasıl bu kadar normal olabiliyor? <gülüyor> Hadi ilginç bir nokta daha. En son o ısısızlık uygulamamı yaptığımdan beri yaptıktan sonra henüz hiç kombi yakmadı. <gülüyor> Bir de hani karlar erirken dedim üşürüm müşürüm Gittim battaniye aldım bir tane elektrikli battaniye Ana da duruyor yanımda ambalajında <gülüyor> Yani boşuna para verdim aldım bir elektrikli battaniye almaz olaydım yani <gülüyor> Havalar mı ısındı ne? <gülüyor> Yoksa ne bileyim hani komşular mı çok yakıyor da <gülüyor> etraftan denizi tutuyor mü devam ediyoruz. Dışarıda kar, soğuk. Allah bilir üşünmüştür de adamlar. Birden karşılarında kısa kollu, evet bir de kısa kolluydu o anda. Hatta komşunun bulan soğuk birisini görünce nasıl şaşırmasınlardı ki? <gülüyor> Hani ocak yok demenize de şaşırmıştır onlar. <gülüyor> ocak yok mu? Nasıl yani? Demişlerdir içlerinden. Siz de diyor musunuz? Ey beğenemi anlatayım mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bilahare onu enlem ve boylamda değerlendirmeyi düşünüyorum. Ekmek yapma makinem ve ben diye bir bölüm oluşturma gayreti içerisindeyim. <gülüyor> kaç aydır? 7-8 aydır ekmek yapma makinemi aldığımdan beri <gülüyor> orada bu olaya açıklık getirebileceğimi umuyorum. <gülüyor> bir bitecek yeri buldu. Nerede kaldım? Orayı bulsam bari. Yani nerede? Nerede? Nerede? Ha, adamlar gittikten sonra Nedir? Ee, i̇şte gaz kontrolü bitti. Ben tekrar kombiyi <gülüyor> kapatmıştım. İşte BMW de demiş ki Allah iyiliğinizi versin Meybirgin. Dışarıdaki havayı da görmenize rağmen yine de kapattınız kombiyi ha? Ee, ne yapalım? Gaz gidiyor. <gülüyor> Yok yok bunun sebebi çok iyi motive olmanız olamaz. Siz gerçekten üşümüyorsunuz demek ki. Yani bilemiyorum. Biz zaman önce Konya'dayken yıllar önce üniversitedeyiz. İşte bir defa sonbaharda. Işte, havalar çok soğuk değil aslında ya. Nedir çorapsız gitmişim okula. Bizim arkadaşlar görünce şey yapmışlar. Ya sen çorap giymiyorsun bir gimp falan demişlerdi bana Bizim <gülüyor> bir arkadaş. ya Hava somuk değil ki de <gülüyor> demişti Şey demişti e Biz insanlar giyiyoruz demişti Büşüyoruz demişti <gülüyor> Yani abartmıştı sanki Gerçekten bu kadar <gülüyor> <sanki>. <gülüyor> gözümde şöyle bir karikatür oluştu. Yıllar sonrasıdır. May Birgin kendisine adadığı uygulamalarıyla bütünleşmiştir adeta. <gülüyor> Zavallı çocukların aklı kart topu oynayıp kardan adam yapan çocuklarda kalmıştır. Çekilip bir köşeye sarıldıkları battaniyenin altından babalarına seslenirler. Baba! Ne olur açı kombi. <gülüyor> <gülüyor> Üşüyoruz. Tak taktır bilem aldık. Onlar <gülüyor> e, bak ya. Güzel. Kimin çocukları bunlar acaba? <gülüyor> e, babalarına çekmeyeceklerse. <gülüyor> babalarına çekmeyeceklerse ne annem var ya yani. Alışsın. <gülüyor> Yani bir an için kendimi garip hissettim. Yani hakikaten gözümde canlandırınca ah, kendimi baba rolünde falan çocuklar böyle e, anlatılan e, pozisyonda komik ki <gülüyor> <gülüyor> Ağustos ortasındaymış gibi incecik tişörtüyle çocukların nefret ettiği bilgisayardan başını kaldırmayan M. birgin gayet kararlı bir şekilde Bakın ben üşüyor muyum? Ben sizin gibiyken 7 metre karda gidiyordum o <gülüyor> Hey gidi günler hey. Alışacaksınız, alışacaksınız! alışcaklardı. <gülüyor> Çocuklar çaresiz, kısarlar seslerini ve yazın gelmesi için dua eder. <gülüyor> Böyle anılarınızı hep yazın Mevgirgin. Siteye olmasa da bir kenara ya. <gülüyor> İleride bir gün birilerine iyi bir ilham kaynağı olacaktır bu anılar. Ya da yok yok, kimseye vermeyin. Hepsini toplayıp bir kitap yaparsınız belki. Evet evet, bu daha güzel bir fikir. <gülüyor> Kitabı ilk alanlar da site sakinleri olur. Hı, hmm, bedavadan değil, değil mi? <gülüyor> İlk önce bize haber verecek olduğunuz için yani Hem işin içinde para da var Hmm demek paralı Tabi neden olmasın o zaman <gülüyor> Muhteşem çok güzel bir fikir e, Selametle demiş Ve ek bir mesaj Sevgili Z Sarı, Güzel sözler için teşekkürler bir, Ha bir de 5 cümlede ısrar etmeyelim Ne dersin An Anıları dinlemek daha keyifli Belki ilerde m 1 o kelimeyi nasıl kullanacağını öğrenir de, kendilerine... <gülüyor> sağolun <gülüyor> sağ sağolun. Geçin dalganızı bakalım. Yani bir tevekkeli kelimesine takılmışız diye, zorlanıyoruz kullanımda diye. Bu kadar da gelinmez ki insanın üstüne canım, yani bir taraftan asmer örnekler üstüne örnekler sunuyor hiç işin püf noktasını falan vermeden o bakıyorum bakıyorum ben yani çözümlenemiyor çözümleyemiyorum onun gibisini kurmaya çalışıyorum hatalı geliyor <gülüyor> o yüzden birden gibi devam ediyorum Siz de öyle şey yapın bakalım e, keyiflenin Şimdi sen bir yardım eder ya yani... <gülüyor> <gülüyor> Bir birkaç örnek cümle girer. Bir de ceza veriyorsunuz. Yok işte demek geliyor kullan. Beş örnek cümle kullanma cezası. Onları <gülüyor> vereceğinize siz üç beş tane örnek verin de öğrenelim yani. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sonraki mesajları o zaman asıl öz mesajımız burada bitti. Hızlıca değerlendireyim. Onları ayrıca değerlendirmek zorunda kalmayayım yazarak. Zaten epey bir uzatıyorum ben. Şimdi madem konuşasım da var göz elimiz üzerimde. Biraz daha konuşayım o zaman. Hani siz dinlemişsiniz. Madem ilginizi kanalize etmişsiniz. Her zaman sizin bu ilginizi yakalamak zor. <gülüyor> o yüzden şey yapalım ne yapalım. Ne yaparlar? Suistimal edelim, evet. <gülüyor> Karar size ait temizliği eseri, ben zevkli okuyorum anları adalet karşısında boynumuz kıldan ince hmm, bir ara ben hakimlik rolü vardı sonradan baktık ki ben hakim değilim diyor. <gülüyor> güzel müzikler, güzel fon müzikleri ekledim ki hani böyle ara ara sizi dinlendirsin hep bana e, katlanmak zorunda kalmayın diye. O yüzden biraz aralıklı konuşmaya çalışıyorum. <gülüyor> Burada BMW bir mesaj göndermiş. Bana ne Zsarı değerlendirdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, yani böyle ölçüsüz konuşunca alırız cevabımızı. Zsarı zaten hemen ardından vermiş. <gülüyor> Evet ve benim bir e, BNM'nin mesajını değerlendirme girişimim söz konusu nedir? Mesajları değerlendirmişim. BNM'ye kadar gelmişim. BNM'nin mesajına kadar orada enerjim e, bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ne yapmışım? Bırakmışım. İşte aradan geçen zaman zarfında kendimi ve enerjimi biriktirdim, topladım ve işte bu özel mesaja harcamış bulundum. Yani en azından BNM'nin mesajını değerlendirebildim. <gülüyor> BNM'de sağ olsun duyarlı davranmış demiş ki, Eyme bir demişsiniz ki, Zaten bu mesaj yüzünden değil miydi sanki? Onca gerginliğim... Evet gerilmiştim gerçekten. <gülüyor> yani. Zesar'ı mesajlarıma cevap vermek zorunda... Hi... Mesajlarıma cevap... Evet. <gülüyor> Tırnak içinde yazın bari ya. Yani ben böyle ters koşu olmayayım. Zesar'ı mesajlarıma cevap vermek zorunda hissetmeyin. Ha anlamında bir şeyler. Demiş ya hani. Evet, aynısını ben de diyorum. Mesajlara illa cevap, yapmak... evet. <gülüyor> <gülüyor> cevap yazmak zorunda değilsiniz ki. Hele gelen mesajlara hiç yazmayın bence. Gerici mesajlara ceza vermek gerek aksine. Ooo <gülüyor> şimdi ne tür ceza verilmeli tartışmaları başlayabilir. Yok neyse ben yokum bu işte. Sadece bir tavsiyede bulunmak istedim. Durduk yere başa iş açmayalım değil mi? Siz unutun gitsin en iyisi. <gülüyor> Selamlar demiş <gülüyor> beyneme. Sözlerini bilseydim de eşlik etseydim parçaya keşke. Yöpe bir keyiflendim ya. Yani beynemenin mesajlarına bina. <gülüyor> Bitti mi ya ne çabuk yavruksaydık keşke o zaman nedir bu konuda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz ve nedir bir özel mesajımızı daha sonlandırıyoruz katılımda bulunmuş olan bütün değerli arkadaşlara başta Kamber'e, şey Abre'ye, <gülüyor> Citizen'e, Z Sarı'ya, e, May Birgin'e, BNM'ye ve daha minimum, e, ki kimseye asmer Citizen Aklıma gelen başka yok. Bu bu ekip aynı zamanda şeyde devam edecek. Ben onu hissediyorum. Asmer'in seslendirmesi e, sunulunca orada devam edecek. Heri <gülüyor> zaten atak yaptı. Yine böyle şey yapmıştı. Kıvılcım attı ortağı. Bekliyoruz bakalım. E, e, yani Asmer onu üflemiş olacak. Ondan sonra alev alacak. <gülüyor> ve katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ee, nedir? Ee, Tarih de zikredelim. Şubat 2010 diyoruz ve kaydımızı sonlandırıyoruz.